Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Ala ala ve 'ala ve min الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولاك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت بدأ ve defa join kum şu ve la Çok kıymetli dinleyenlerimiz Allahu Teala ve teccaz Hazretlerinin ayetlerinin meclisinde toplanmış bulunuyoruz. Bunlar bizim için saadetlerdir, fırsatlardır. Şu anlar ömrümüz için değerlerdir. Günahlarımız için kefaretlerdir. Kalplerimizdeki Karanlıklar için nurlardır, maddi manevi hastalıklarımız ve dertlerimiz için devalardır, şifalardır. Ve Rabbimiz tarafından büyük rahmetlerdir. Çünkü onun ayetlerini okuyoruz, dinliyoruz, onun kitabının başında toplanıyoruz. Hepiniz radyolarınızı açmış, şu saatte Rabbimiz ne buyuruyor? Bizlere kitap indirdi, peygamber gönderdi. Ne haberler duyuruyor diye merak içerisinde beklemektesiniz, dinlemektesiniz. Rabbiniz bunu görüyor ve sizlere Kur'an'ın şifalarından, rahmetlerinden, basiretlerinden, nurlarından demetler sunuyor. Allah ve Teala Hazreti Kur'an'da çok hikmetli üsluplarla açıklamalarda bulunuyor. Geçen dersimizde de Misallerden, örneklerden bahsetmiştik. Ve Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de anlaşılması çok zor olan hakikatleri, ne şekilde misallerle zihne yaklaştırdığı, hakikatleri bizlere nasıl anlattığı hususunda bayağı malumat verilmişti. Sonunda ise Rabbimiz Tebareke ve Teala buyurdular ki, kimileri bu misallerden ibret alıyor, ders alıyor, öğütleniyor, mana çıkarıyor. Kimileri de, maalesef radı allahu bihadea mesela, ya Allah böyle şeyleri niye misal getirir, sinekten, örümcekten, arıdan, inekten bahseder. Bu Allah kelamına benzemiyor. Allah böyle şeyler söyler mi gibi? Haşa ve kella, itirazlar ederek şirklerini, inkarlarını ortaya koyduklarını beyan etmişti. Bunun üzerine ben bu kur'anda indirdiğim ahitlerle birçoğunu saptırırım birçoğunu da doğru yola alırım ben kimseyi zorla kötü yola sevk etmem herkese irade vermişim kudret vermişim bir istemek kabiliyeti vermişim istediği yönde güç kullanma imkanı vermişim Kimseyi bir şeye cebretmem, icbar etmem, ikrah etmem, zorlamam, mecbur etmem. Kullarımın hür iradeleriyle, özgür arzularıyla, tercih ve seçimleriyle hangi yolu tuttuklarını görürüm, seyrederim. Benim için zaman mefhumu yoktur. Ezelde de, ebette de, geçmişte de, gelecekte de, hala hazırda. Benim için eşittir. Ben zamanla, mekanla kayıtlı değilim. Onun için şu saatte kimler şu radyonun başında bu ayetleri iyi niyetle, hidayet bulmak için dinliyor? Kimler yanlış bulmak için veya açık aramak için veya kötü niyetle dinliyor? Kimler bu kanallara kulaklarını tıkamış? Efendim hiç böyle bir malumat almak istemiyor, ayet, hadis dinlemek, duymak istemiyor. Şu anda neler olduğunu, herkes özgür arzusuyla, kudretiyle, gücüyle ne yaptığını... Rabbimiz ta ezelden bugün gibi bilmekteydi. Zaten bilmese ilah olamaz. O zaman senden benden farkı ne olur? Kimin ne yapacağını olduktan sonra anladıktan sonra e onu ben de görüyorum. Gördüğümü biliyorum. Mevla ta ezelden biliyor bizim şu saatte bu tercihi kullanacağımızı ve onun kitabını dinleyeceğimizi. O zaman ne buyuruyor? Ben Kur'an ayetlerinin beyanlarıyla birçoğunu saptırırım, birçoğunu yola alırım. Ama ben öyle, sen doğru yola geleceksin, sen kötü yola gideceksin diye kimseyi zorlamam. Kimsenin istemediği şeyi kimseye zorla yaratmam. Ma يُضُلُّ بِهِ اِلَّا Ben ancak saptırırsam, doğru yoldan kaydırırsam, kimi saptırırım, kime dalalet yaratırım, felaket yaratırım, o fasıkları saptırırım ben. Şimdi tabi burada kalmıştık, bu peşi sıra gelen 27. Ayet-i Kerime Bekara suresinin, o fasıkları tarif edecek. Şimdi Kur'an'ın misalleriyle, beyanlarıyla çokları yola gelirken, cennet yolunu görürken, gidecekleri saadet ve selamet yollarını güvenlik içerisinde izleyebilirken, çokları da Kur'an'ın izahları karşısında daha çok sapıtıyor, karanlığa düşüyor, dalalete düşüyor, felakete düşüyor. Ama bunlar kendileri hak ediyor Allah buyuruyor. Neden? Neden? Çünkü fasıklığı tercih ediyorlar. Peki kimdir o fasıklığı tercih edenler? Allah'ın taatından huruc edenler, ona itaatten çıkanlar, ona isyan edenler, ona karşı gelenler, ona, onun emirlerine karşı direnenler. Kimdir onlar? Şimdi tarif ediyor. Dersimiz bu had kerimeden gidiyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُبُونَ ahdallah اللّٰهِ öyle kimseler ki يَنْقُبُونَ yani Bozmaktadırlar. Neyi ahdellahi? Allah'a verdikleri sözü Allah'ın kendilerine verdiği Ahitleri Yaptığı vasiyetleri Verdiği emirleri, fermanları Ve onlar Tamam ya Rabbi kabul ettik Emrin baş üstüne itaat ettik Diyerek Allah'a verdikleri sözleri Sürekli bozarlar Min ba'di mithaqihi Hem de onları Ahitlerle, yeminlerle Tehkitli, kuvvetli sözlerle Sağlama aldıktan sonra hiç Allah'a karşı söz bozulur mu? İnsan Allah'a verdiği celle celalı o sözü bozar mı? İnsanlara verdiği söz de Allah'a verdiği sözlerdendir. Çünkü neden? Allahü Teala ne buyurur? Evvubi ahdillayi da İnsanlarla sözleştiğiniz vakit, birbirinizle ahitleştiğiniz vakit, antlaştığınız vakit, sözleştiğiniz vakit, şu gün şurada görüşeceğiz, şu gün şuraya geleceğim, şu gün sana şunu vereceğim, efendim. Tamam, şuna şunu diyeceğim. Diye herhangi bir hususta Herhangi bir insanla Sözleştiğiniz vakit Bu Allah'ın ahdi olmuş oluyor Allah'a verdiğiniz söz olmuş oluyor Çünkü Allah Teala seni emrediyor Ve fu bil ahd. Sözleri yerine getirin İnnel Söz Ağızdan çıktı mı Bu artık kapanmaz Mutlaka sorulacak Arkası aranacak Bu sözde durdun mu durmadın mı Durmadınsa neden dur durmadın Meşru mazeretin var mıydı? Yoksa bir zorda darda kalmadan Kendi keyfine mi sözünü yedin? Bu sorulacak Allah buyuruyor. Onun için kullara verdiğiniz sözü tutun emri de Allah'ın emridir. O zaman Allah'ın ahdi iki türlü anlaşılacak. Namaz gibi, oruç gibi Başta iman olmak üzere bütün emirleri tutulacak. İçki, kumar, faiz, zina gibi Bütün yasaklarından kaçılması üzerine Allah'ın ahitleri var, vasiyetleri var Kuvvetli emirleri var. Bunlar tutulacak. Tamam. Bir de Kullarla sözleştiğiniz zaman sözlerinizi tutun. Emri de Rabbimizin emri. O da bize Allah'ımızın ahdi olduğu için. insanlar birbirlerine verdikleri sözleri de duracaklar. E bütün bunlar işte itaat eden salih kulların vasıflarıdır. Bu sözlerini tutanları ben Kur'an'la hidayete erdiririm Mevla buyuruyor. İşte onlar ayet dinledikleri vakit. Kur'an'ın beyanları karşısında etkilenirler, tesirlenirler, hidayete gelirler, imanlarının nuru artar. Dünya, ahiret, saadete ererler. Ama kimler bu sözleri bozarlar, hem de yapacağım edeceğim dedikten sonra, Allah'a söz verdikten sonra o sözleri bozarlar, ve <gülüyor> ektaune, keserler, koparırlar, ma o şeyleri ki emarallahu bir onlar hakkında Allah emir buyurmuştur, en yusale, ulaştırılmalarına dair, bu şeyleri ulaştırın diye Rabbimizin, ekleyin, bitiştirin diye emrettiği şeyleri, Tersine keserler koparırlar ve yufsidûne fil ard bir de Allah'ın dünyasında Allah'ın mülkünde yeryüzünde fesat çıkarırlar bozgunculuk yaparlar Allah'ın emirlerini yasak ederler yasaklarını emrederler helalları haram ederler haramları helal ederler Mevla'nın emirlerine karşı gelerek bozgunculuk yaparlar işte bunlar var ya bunlar fasıklardır Bunlar yoldan çıkmışlardır. Mevla'nın taatinden ayrılmışlardır. Mevla da ne buyuruyor? Böyle adamlar ne kadar ayet dinlese, ne kadar Kur'an okusa, tefsir okusa, hidayet bulamazlar. Daha çok sapıtmalarına sebep olur. Neden? Çünkü ben Kur'an'ın misalleriyle, örnekleriyle, vaazlarıyla, nasihatleriyle, bazılarını saptırırım. Ama onlar hak ettiği için saptırırım. Kimdir onlar? O fasıklar. Kimdir o fasıklar? İşte bu sayılan kötü sıfatlara Sahip olanlar Ülanke işte onlar Hümülhasirun <gülüyor> Husrana uğrayanların Dünyada ve ahirette de zarar ziyan edenlerin Ta kendileridir Çünkü Sözlerinde dursaydılar allah Teala'nın Emirlerini tutsaydılar Yasaklarından kaçsaydılar Bozgunculuk yapacaklarına insanlar arasında ve dünyada Salaha ıslaha çalışsaydılar sonsuz cevaplar ve mükafatlar elde edecekken ne yaptılar bu hayırları şerre çevirerek iyilik yapacakları yerde kötülükler yaparak azabı hak ettiler. İşte cenneti bırakıp da cehennemi kazanan, cennetteki yerini satıp cehennemden yer alan kadar zarar ve ziyan da olan var mıdır? İşte sana zarar eden, kim zarar eden? İşte benim adamın yeri istimlak oldu da şu kadar değerli arsası, evi neyse efendim beş kuruşa gitti. Bu mu zarar eden? Efendim malı mülkü e, sele giden bu mu zarar eden? Tabi bunlar da maddi zarardır, ziyandır. Allah maddi manevi zararlardan, ziyanlardan herkesi muhafaza etsin. Ama zarar bunlar değil. Bunlar geçici zarar. Bunlar telafisi olan zararlar. Bu, bu sene ekemedin bir daha sene ekersin. Bu sene biçemedin bir daha sene biçersin. Biraz zarar ziyan edersin sonra telafi edersin. Allah Teala yerine kat kat verir. Ama esas zarar edenler kimler? Esas zarar edenler dünyada ahireti kaybedenler, cenneti kaçıranlar, sevaplardan, mükafatlardan mahrum olanlar, ebedi azaplara, ateşlere düşenler. İşte zarar budur Allah Teala cümlemizi. Böyle zararlardan muhafaza buyursun. Kar eden bunun tersi. İstaiz bile femen zihanin nâri ve vuduhilel cennete. Fekad faz cehennemden uzaklaştırılan ve cennete sokulan işte odur kurtulan Ha kurtuluş mu arıyorsun kurtuldun mu diyorsun öyle kazadan kurtuldun beladan kurtuldun selden yelden kurtuldun ölümden kurtuldun ölümden kurtulmak yok da işte öldürecek tehlikeden nitelikte kazalardan afetlerden felaketlerden kurtuldun nereden kurtuldun bunlar kurtuluş değil çünkü sonu yine ölüm sonu yine kabir tehlike ahirette nereye gireceksin Yerin neresi olacak? İşte onun için cennete girdin ancak kurtuldun. İşte kar ettin. Bir daha zarar endişesi yok. Şimdi ayeti celileyi tahlil ediyoruz. Burada Allah'ın sözünü bozanlar ifadesi geçiyor. İlk cümleyi celilede fasıklar tarif edilirken bu hususta alimler birkaç görüş ileri sürmüşlerdir ki allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin sözünü bozanlar tabi başta mesela ee, tefsirlerin beyanına göre Yahudi alimleri, münafıklar olma ihtimali çok kuvvetli zaten onlar elebaşı bu işlerin elebaşı olduklarından her kötü vasıfta bir numara, birinci koltuk onlara ait ama tabi ki biz Müslüman olduğumuz halde bizlerin de bazı vefasızlıkları, bazı cefaları bazı efendim söz bozmaları mevzu baş olduğu için şimdi biz de buradan kendi üzerimize ne düşer onu anlayarak e, şimdiden yarımızı yamamaya çalışalım. Birincisi Allahü Teala ve Tekeitiz Hazretlerinin varlığını, birliğini, Rabbliğini, bizi yaradan, rızıklandıran, yetiştiren ilahımız olduğunu kabul ettiğimize dair Rabbimize söz verdik. Bu sözü ne zaman verdik? Ruhlar aleminde verdik. Araf suresinin 172. ayet kelimesinde. Ne buyuruyor Rabbimiz Estağfirullah. Ve izah Rabbuke min beni Adem min zuhurihim zurriyetuh. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin Rabb'in Adem oğullarından onların sırtlarından, sulplerinden zurriyetuh, zürriyetlerini, nesillerini onlardan gelecekleri, onlardan geleceklerden gelecekleri, geleceklerden gelecekleri, torunlarından, torunların torunlarından kıyamete kadar gelecekleri hepsini birbirinin sulbünden aldı çıkardı. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden kimler doğacak onları ondan kimler doğacak onlar öylece kıyamete kadar bütün mahlukat zerrecikler halinde ruhlar aleminde ve eşhedu onları kendi nefislerine kendi kendilerine şahit kıldı ve sordu onlar bir tum rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim kalu <gülüyor> bela elbette Rabbimizdin dediler bütün insanlar ruhlar aleminde Allah Teala'nın Rabliğini itiraf ettiler ve ikrar ettiler. Şimdi Allahu Teala'nın Rabliğine anlama geliyor. Bizi terbiye edişi, bizi yetiştirmesi. Bizi ta bir damla sudan oluşumuzdan evvel ta o artık bir damla sudan bir dahdi ele alalım. Ondan evvel de tabi sebzeler, meyveler ekinler. Manavlarda pazarlarda ondan sonra raflarda tereklerde evveline gidelim Bağlarda bostanlarda bahçelerde evveline gidelim İşte efendim su hava toprak ateş unsurlarında Yani şimdilik o oralara kadar gidecek vaktimiz yok Kafamızda yetmez Bir damla sudan oluşumuzu yetişmemizi Ne şekilde efendim bu, bu boya bu yaşa kadar ulaşmamızı Kendimizde az çok şu anda çocuklarımızdan da görerek Teknolojinin de daha ilerlemesi vasıtasıyla ultrasonlarla şunlarla bunlarla artık anne karnındaki çocuğun durumuna vaziyetine kadar resimleri dahi çekilerek görülecek hale geldi. Şimdi bu geçirdiğimiz evreleri, yaratılış tavırlarımızı görüyoruz. allah Teala ve Tekad-ı bizi nasıl terbiye etmiş, nasıl büyütmüş, nasıl yetiştirmiş, nasıl kemale erdirmiş. Bak şu anda ne kadar kıymetli vasıflarla bizi donatmış. El, ayak, göz, kulak, beyin artık ne diyeyim duy organlarımız işte bu kadar melekelerimiz kabiliyetlerimiz üstün kabiliyetlerimiz diğer canlılara karşı farklı faziletlerimiz ve bizi diğerlerine seçkin kılan meziyetlerimizi göz önünde bulunduracak olursak Allah Teala'nın Rabbi'yi zaten zahir açıkça görülüyor o zaman sormuş ben sizin Rabbiniz değil miyim zerrecikler halinde bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelecek onun oğullarından gelecek artık kıyamete kadar gelecekler Hepsine demişiz bela sen bizim Rabbimiz olmaz mı? Tabii sen bizim Rabbimizsin. Bizim başka Rabbimiz kim olabilir? Dedik diye Allah Teala bize haber veriyor. E şimdi tabii bazıları işte bu, bu bir misaldir, bu bir örnektir. Böyle bir şey yoktur. Şimdi bazı efendim meal yazanlar yalan yanlış mealler yazıyorlar. Öyle mealler yapan insanlar türedi ki ayetlere yanlış manalar veriyorlar. Kasıtlı olarak doğruyu bildikleri halde insanları saptırmak için Allah'ın yolundan. Allah'ın kitabını tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar. Kalkıyor diyor ki bela diye bir şey yok yok efendim öyle bir söz alma diye bir şey yok biz o zaman zaten yoktuk nereden anlayacaktık bilecektik haça ve kella. ayetin manalarında varid olan bunca hadis-i şerifleri ve ribadeleri hiçe sayaraktan temsilmiş örnekmiş şuymuş buymuş diyerekten geçiştirerek efendim e, milletin itikadını bozmaya çalışan insanlar var Allah şerlerinden muhafaza etsin bunlar hem de hoca alim kılığında geçiniyorlar bu etiketlerle e, memlekette geçiniyorlar şimdi herkes kalü bela Döneminde, evet sen bizim Rabbimizin diyerek allah Teala söz verdi. Peki, sonra dünyaya geldik de sonra ne yaptı? Kimisi bu sözde durdu. Elhamdülillah biz o sözde duranlardanız. Ne bakımdan? Müslüman olduğumuz için. Madem ki biz şu anda da Rabbimiz ancak Allah'tır diyoruz. Allah'tan başkasına Rab olarak tapmıyoruz, dua etmiyoruz, yalvarmıyoruz, secde etmiyoruz, ibadet etmiyoruz. Rabbi'mizi bir biliyoruz. İşte kalbi bela sözümüzde duruyoruz elhamdülillah. Ama e, insanların çoğu bu sözü bozmuşlardır. Bu itibarla Allah Teala'nın varlığının ve birliğinin efendim itikad edilmesi ve bunun böylece ikrar edilmesi sözü ilk sözdür. Ama fasıklar bu sözü bozarlar. Ondan sonra Allahu Teala ve Teala Hazretlerinin alimlerden aldıkları sözler var. Tabii bu da hakkı beyan etmeleri, gerçekleri gizlememeleri ve insanlara Allah'ın dininin hakikatlerini anlatmalarıyla ilgili sözü kes. kitab Allah -u Teala kendilerine kitap verilen, Tevrat, İncil kitapları verilen Yahudi, Hristiyan efendim alimlerinden o vakit kendi kitapları döneminde söz aldı. Ne diye? "And olsun ki mutlaka bu kitaplarda bulunan hakikatleri insanlara Açıklayacaksınız onları Gizlemeyeceksiniz Ne yaptılar onlar Bir kısmı o sözü tuttular Ama çoğu efendim Rüşvet alarak kitaplarını Tahrif ettiler değiştirdiler Ondan sonra işlerine geldiği gibi insanlara fetvalar verdiler Ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin Dönemine rastlayanların bir çoğu onun sıfatlarını buldukları halde, bildikleri halde gizlediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve inkar ettiler. Bu o beklediğimiz peygamber değil dediler. Hep yine sözleri böylece bozdular. Burada da alimlerin, bilenlerin çok büyük bir mesuliyeti e, meydana çıkıyor ki onlar da Allah'ın e, ahdiyle, e, sözüyle karşı karşıyadırlar. Allah Teala azizleri alimlere bu ilmi vermeden evvel Bildiklerini insanlara öğreteceklerine dair onlardan ne aldı? Teminat aldı. Peygamberlerden de aldı. Ne bu Sünahilaveydeki ve minhum Habibim, bütün peygamberlerden sözleri aldık. Kuvvetli teminatlar aldık senden de Nuh'tan da İbrahim'den de Musa'dan da Meryem oğlu İsa'dan da her birerlerinden çok ağır tekitli sapasağlam sözler aldık ki benim e, elçilik vazifemi tebliğ edeceksiniz yerine getireceksiniz kullarımla aramda gereken emirlerimi nehirlerimi onlara duyuracaksınız böylece onların iki can saadetlerini temin edeceksiniz diye söz aldım tabi peygamberlerin hepsi bu sözü tuttular biri vefasızlık etmediler söz bozmadılar ama alimler için bunu konuşamıyoruz çünkü bakıyoruz birçok alim hakikaten sapıtabiliyor yoldan çıkabiliyor insanlara yanlış fetvalar veriyor yanlış yönlendirmeler yapıyor bildiği hakikati gizliyor hak şahitliği yapmıyor ya Allah muhafaza buyursun çok tehlikeli bir zaman tabi bunların peçine giden halk var Onlar da ne oluyor e, etkileniyor Ondan sonra arada kalıyor o, o öyle diyor bu böyle diyor Kime inanacağımızı şaşırdık diyor İnsanların çoğu da zor durumda kalıyorlar Allah Teala ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere olan Alimlerle buluşmayı Onları dinlemeyi Onların eserlerini okumayı Ve onları izlemeyi nasip eylesin Sözde duran vefalı alimlerden eylesin Ve onların cemaatlerinden Bağlılarından eylesin Şimdi bu da bir söz Tabii ki Allahü Teala ve Teakked Hazretleri yine bu sözlerden birinde de, e, manalardan birinde de demin başta belirttiğimiz gibi kulların birbirlerine verdikleri sözlerin önemine temas ediyor. Allahu Teala'ya verdiğiniz sözü bozmaktan sakınınız. Hazreti Katader Allah bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken Allah'a verdiğiniz sözü bozmaktan sakının. Allah Teala söz bozmayı ...çok kerih görmüş... ...söz bozmanın çok çirkin bir şey olduğu... ...hususunda büyük tehditlerde bulunmuştur. Hazreti Kur'an'ın birçok ahetlerinde... ...bu hususta nice vazması ahetler... ...ne kelamlar, ne deliller zikrederek... ...hiçbir günahın işlenmesinde yapmadığı kadar... ...tehditler... ...söz bozma hususunda yapmıştır. Demek ki... ...Allah-u Teala'ya söz veren kişi... ...mutlaka o sözü yerine getirmeli. Kullara söz veren kişi... Mutlaka o sözü yerine getirmeli. Enes bin Malik'in rivayet ettiği Hadis-i Şerif'te Resulullah sallallahu ala aleyhi ve sellem, "Elâ emanetele. Agah olun, uyanık olun. Emanete riayeti olmayanın imanı yoktur." buyuruyor. Ne demek bu? Güvenilirlik vasfı olmayan. İnsanlar sana bir paralarını emanet etmişler namuslarına emanet etmişler. Sana bir görev tevdi etmişler. Bir mesuliyetli vazife vermişler. Bir memuriyet, bir müdürlük ve şair efendim. E, her hususta bunlar hepsi emanet. Ama bir insanın emaneti riayeti yoksa kendisine verilen bir emaneti efendim korumazsa, çaldırırsa, çırpdırırsa, yerse, yedirirse, harcarsa, harcatırsa, gözetmezse kendisine tevdi edilen bir göreve efendim görevi ihmal ederse Ondan sonra maaş aldığı halde efendim ayrieten rüşvetler alırsa ve şair kendisine bırakılan bir emanet efendim bir malı gider satarsa ondan sonra yok çaldırdım diye yalan uydurursa ve şair buna misal örnekleri çoğaltabiliriz. bir insanda emanet vasfı güvenilirlik vasfı yoksa onun imanı yoktur buyuruyor. E demek kafir mi oldu? İşte Tabii kafir oldu diyemeyiz. Yaptığı için haram olduğuna inanırsa ben haram ettim ama nefsime uydum yaptım derse kafir demiyoruz. Ama burada mesele nedir? Büyük bir günah yaptığından kamil manada mümin olması söz konusu olamaz. Çünkü gerçek manada imanı olan böyle bir e, hainliğe, hıyanete ne yapamaz? Tevessül edemez. Çünkü Allah var Celle Celaluhu beni görüyor. Ben ben bir emaneti almışım. Ne yapıyorum? Sahibine efendim teslim etmek için ne kadar titizlik göstermem gerekirken e, salmışım ortalığa. Efendim kim alırsa alsın, kim çalarsa çalsın ondan sonra da e, benim haberim yoktu. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir özür dilerim, bir mazeret bulurum. Adamı savuştururum şeklinde düşüncelerde olan bir insan. Allah Teala'nın kendisinin gördüğünü, Allah Teala'nın e, ona bunu soracağını düşünen bir insan olabilir mi? Demek ki gerçek manada gerçek manada imanı yok ki bu güvenilirlik vasfı yok bir insanın sözü yoksa sözde durması yoksa ahde vefalılığı yoksa geleceğim dediğinde gelmezse gideceğim dediğinde gitmezse vereceğim dediğinde vermezse alacağım dediğinde almazsa bunun da dini yoktur ne demek kamil manada din iman sahibi olamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamla sözleşiyor. Üç gün duruyor aynı yerde. Adam unutuyor gelmiyor. Nasıl olsa efendim ben geciktim o da gitmiştir zannediyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç gün orada duruyor. Emanet vasfında Muhammedül Emin diye anılıyor. Bütün kafirler, müşrikler bile bütün emanetlerini efendim ona güvendiklerinden ona teslim ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldığı evi hane adetleri Mekke döneminde ne olmuş? Emanetlerle dolu. Onun için e, hicrete çıkarken ne yapıyor? O Çocuk yaşta olan Hazreti Ali Efendimiz'i kendi yatağına yatırıyor çünkü sen ben icret ediyorum Medine'ye çıkacağım fakat bu evi yalnız bırakamam boş bırakamam insanların emanetleri var sen burada benim yerime yat diyor işte bu güvenilirlik kamil iman işareti ahde vefa sözde durmak insanın dininin sağlamlığına efendim işaret ediyor onun için Allah Teala fasıklardan bahsederken bana verdikleri sözü tutmazlar kullara verdikleri sözü tutmazlar Efendim benden korkmazlar kul, Kuldan utanmazlar E bunlar Kur'an'ın vaazlerinden Tabii ki ibre dalmazlar Bunlara ne kadar ayet hadis okursan oku Adamın sapıklığı artar Niyeti bozuk Allah muhafaza etsin Onun için insan Mesela bazı kere Allah'a bir söz veriyor Bir dara düşüyor Çok başımıza geliyor bunlar Hapse düşüyor Allah beni bu hapisten kurtarırsa Beş vakit namazımı bırakmayacağım işte şunu yapacağım, şu ile yapacağım veyahut bir hastalığa derde düşüyor. Allah beni e, iyileştirirse işte bu ameliyattan sağ çıkarsam, ya da şu dertten kurtulursam ne yapacağım? Şöyle bir hayır yapacağım, hasene yapacağım. İşte efendim, Kur'an okuyacağım, dinleyeceğim vesaire. Ama e, denizde fırtınaya tutulduğu zaman, ölümle burun burnuna geldiği zaman Allah Teala'ya ne aitler, ne sözler verenler, değil mi? Artık fıkra olmuş, hikaye olmuş bunlar. Yani ya Rabbi işte karaya beni çıkarırsan Şu kadar namaz kılacağım Şöyle yapacağım böyle yapacağım Ondan sonra karaya çıkar çıkmaz En iyisi bir daha denize Gemiye binmem denize de çıkmam Tamam kurtuldum diyor Sanki Allah Teala denizde batırır da adamı yerde batıramaz Efendim nice öyle söz verenler e, iyileştikten sonra Efendim selamete çıktıktan sonra Sözlerini unutuyorlar E şimdi sizler de hepiniz hatırlayın bakalım e, Yaşadığınız ömür sürecinde Nelerle karşılaştınız Allah Teala'ya ne sözler verdiniz Belki dilinizden söylemediniz ama kalbinizden geçirdiniz Ya Rabbi bana şöyle yaparsam ben de şöyle yapacağım dediniz Ama şimdi o imkanlara sahipseniz Efendim o dilekleriniz yerine getirilmişse Siz bu sözleri tuttunuz mu tutmadınız mı bunları Hesap edin bakalım Ya Allah Teala buyuruyor Bana verdikleri sözleri tutmayanlar e, Onlar Kur'an'dan istifade edemezler Malik İbdi Dinar Hazretleri anlatıyor Ravvatül Ulema isimli eserde naklediliyor. Benim bir amca oğlum vardı diyor. Zamanın padişahının yakınıydı. Fakat e, çok zalim idi. İnsanlara zulüm yapar, baskı yapar, zorbalık yapar. Bir kere hastalandı. Dedi ki Allah Teala bu içinde bulunduğum e, hastalıktan bana şifa afiyet verirse. Daha bu e, padişahın işlerine karışmayacağım. İşte vurduydu, kırdıydı. Ona şöyle yap, buna böyle yap diyor tabii. E, ben de onun lafına uyaraktan, onun e, gönlü olsun diye ona ona yağ çekeyim işte onun yanında itibarım olsun diye onun e, yüzünden günahlara bulaşıyorum e, şimdi bak bu kadar dertlere düştüm Allah benim e, şifamı verirse ben bir daha kimseye zulüm yapmayacağım diye adakta bulundu ama Allahü Teala ona afiyet verir vermez yine eski işlerine döndü bu sefer eskisinden fazla zulmet. bazı insanlar hakikaten yani ne hastalıklardan kurtuluyorlar her tarafları kırılıyor dökülüyor kazalardan yani bir sene iki sene yatak halde kalıyorlar ondan sonra düzeliyorlar ondan sonra diyor hakikaten ya eskisinden daha bozuldum ya ya iyileşince sözünü bozuyor evvelki seferinden daha fazla zulümlere bulaşıyor sonunda yine şiddetli bir illete hastalığa tutulunca e, maliki İbni Diner Hazretleri Evliya'nın ulularından tabi akrabada olduğu için ne olursa olsun ne kadar zalim de olsa günahkar da olsa Sıla-i Rahim meselesi, akraba ziyareti şimdi ayet-i kerimede beyan edileceği üzere e, tabii büyükler e, ziyaret ediyor, onu gidiyor e, evladım diyor Allah'a bir söz ver belki Allah Teala seni bu hastalıktan kurtarır da sen de sözünü tutarsın, kurtulursun diyor o da Allah'a söz verdim diyor. Bu defa da yataktan kalkabilirsem artık ebedi bu zulüm işlerine, insanlara haksızlık yapılan işlere dönmeyeceğim diyor. Bu sultanın işlerine karışmayacağım diyor. mali İbdiler Hazretleri, tabi Allah Teala'dan ilham alan kullardan, Allah'ın dostlarına Mevla tarafından nidalar geliyor. Hatif'ten, manevi taraftan nida geliyor. Sözün azametini görüyor musunuz? Ya Malik! اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ مِرَارًا فَوَجَدْنَاهُ كَذُوبًا Ey Malik Biz onu çok denedik Çok defaatle denedik ama Biz onu sahtekar bulduk Mevla buyuruyor Halbuki Mevla Teala bizim gibi Ne olacak ne bitecek anlamak için Adamı denemez Allah Teala kimin ne yapacağını Ne mal olduğunu ezelden bilir ama Tabi ki kuluna mühlet verir Fırsat verir Kul Allah'a söz verir Allah Teala da ona imkan verir Mevla bakar Yine sözünü tutmuyor Hadi bakalım onun için o hali üzere Vefat etti Ve o illetten kurtulamadı Allah Teala bu hallere düşmekten Cümlemizi muhafaza eylesin Hem kendisine hem kullarına verdikleri Sözlerimizde Durabilecek Rabbim imkanlar versin Maddi manevi imkanlarla bizi Teciz etsin ki Biz sözümüzde duranlardan olalım Sadıklardan olalım Ve ma ve cedne ali min ahd Biz kullarımızın çoğunda Ahde vefa bulmadık biz kullarımızın çoğunu sözde durur halde bulmadık. Bize bela dediler, Rabbimizsin dediler. Biz onları yarattık, yaşatıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Ama bize secde etmiyorlar, bize kulluk etmiyorlar. Emirlerimizi tutmuyorlar, yasaklarımızdan kaçmıyorlar. Kitap gönderdik, peygamber gönderdik. O kitabı dinlemiyorlar. Peygamber hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem. Kula ediyorlar. Ve in ve cedina ekserum biz onların çoğunu elbette fasık, yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk. Bak yine bu ayetler nasıl uyuştu? Kimdi o fasıklar? Allah'a verdikleri sözü bozanlar. Bak ne buyuruyor Mevla? Onların çoğunda ahde vefa diye bir şey bulmadık. Ekserisini fasık bulduk işte. Yoldan çıkmış, sözde durma yok. Bir insan sözde durmaya çalışır da kusuru küsuru hatası olur. Hepimizin yanlışları olur, eksikleri olur, noksanları olur. Ama Allah Teala'ya söz verip de insan sen be, benim Rabbimsin de, demek... Ne demektir? Bu ne tazammül ediyor? Sen bizim Rabbimizsin demek, biz sana itaat edeceğiz. Bizi yaradan yaşatan sensin demektir. Bunun içerisinde ne var? Bütün emirlerini tutacağız, yasaklarından kaçacağız demek var. E ondan sonra namaz kılmamak ne oluyor? Oruç tutmamak ne oluyor? İçki içmek ne oluyor? Kumar oynamak ne oluyor? Zina etmek ne oluyor? E tabi bunlar söz bozmak oluyor. Başka bir şey olmuyor. O zaman insan Rabbinden utanması lazım. Allahü Teala Azizleri fasıkları tarif ediyor. Ve akdâune demi mana verdiğimiz ikinci cümleyi celiyle de Allah Teala'nın vaslını emrettiği eklenmesini, ilistirilmesini, bitiştirilmesini emrettiği şeyleri keserler. Burada en baştan geliyor akraba ilişkileri geliyor. Rahimleri kesmeleri, akraba ile yakınlarıyla ile ilgi alakayı kesmeleri e efendim. Onları arayıp sormamaları, hastalandıklarında ziyaret etmemeleri, fakir olduklarında yardım etmemeleri. Bak şu anda ne kadar birbirini arayıp sorma imkanları gelişmiştir. Efendim telefonlar çıktı, seyyar telefonlar çıktı, cep, evvelce arabalarda vardı, şimdi ceplerde geziyor telefonlar. Ondan sonra bir mesaj ataraktan insan dünyanın bir ucuna e, haber gönderebiliyor, nasılsın diyebiliyor, bir mübarek gecesini gün tebrik edebiliyor mesela. Bunları keserler. Hele bir de zengin olularsa, köyden şehre gelirlerse ondan sonra... Akraba ile ilişkiyi tamamen keserler onlar geldiklerinde aman efendim e, telefonu da açmayalım telefonumuzu da bildirmeyelim sonra e, bize gelirler evde kalırlar e, biz onlarla uğraşamayız şuraya buraya bizi götürün derler onun için en iyisi hiç aramayalım sormayalım efendim e, muhtaç duruma düşerler para isterler borç isterler yardım isterler onlarla irtibat kurmayalım ya Allah Teala sana ne emrediyor akrabayı arayın sorun başta bu geliyor bu çok önemli bir şey. Sülai Rahim meselesi. Sülai Rahim ömür uzatır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Belaları kaldırır. Sülai rahimi kesmek büyük belalar açar. Rahim dediğimiz şey anne rahmi diyoruz işte rahim oradan geliyor. Rahim rahmetten geliyor. Er-Rahim şücnetü min Rahmet Rahman da rah Rahim de Rahman da rahmet gökünden geliyor. Acıma. İşte aynı ana ana rahminde e, buluşanlar yani birbirinin kardeşleri olanlar efendim ne oluyor mesela teyzen e teyzen de yine rahimde. Neden? Çünkü neden? Teyzen e, annenle aynı rahimde. Değil mi? Dayın e, diyelim annenle aynı rahimde. Ya. E, amcan babanla aynı rahimden doğmuşlar mesela. Hep bunlar yine bu akraba ilişkilerinin temeli nereye dayanıyor? Anne rahmine dayanıyor. Aynı rahimde doğanlar ikiz, ikiz de olunca tabii o da başka da illa ikiz mağazda söylemiyoruz. Aynı anne rahminde efendim büyüyenler, yetişenler, aynı rahimden doğanlar birbirleriyle akraba bağları kurulmuş oluyor. Onun için rahim ana rahimi işte. Rahim rahmandan bir parçadır. Allah Teala'nın rahmet sıfatından geliyor. Onun için arşa bağlıdır. Direkt rahim arşa takılıdır. Ve orada dua ediyor, beddua ediyor. Men ve salenni Allah men katani katahu Beni ekleyeni Allah bütün umduklarına Ulaştırsın, aradıklarını buldursun Hayırlara erdirsin Beni keseni, koparanı, parçalayan Allah bütün umduklarından mahrum etsin Hiçbir istediğine ulaştırmasın Ulaştırmasın onu Kessin onun isteklerini Kendisinin isteklerinden ayrı bıraksın Rahim böyle beddua ediyor Onun için Ana rahimi münasebetiyle Bağlarımız olan Kardeşler, teyzeler, amcalar Halalar, dayılar Bütün bu akraba ile İlişkileri sürdürmeli. Hasta olduklarına ziyaret edilmeli. Fakir olduklarına, muhtaç olduklarında yardım edilmeli. Minnasın iyi misin halatır edilmeli. Mektupla da olsa, telefonla da olsa sormak sıla Rahim yerine geçiyor. Ondan sonra Allah Teala'nın bitiştirilmesini emrettiği şey. Müminlerle dostluk alakalarınızı güçlendirin Allah buyurur. Kafirlerle dostluk etmeyin. Yahudileri, Hristiyanları dost etmeyin. Bazı mevliya, bazı. Onlar birbirlerini dostudur, size yar olmazlar. Gavurdan ya dost olmaz, domuzdan post olmaz demişler. Müsiz müminler, Sizin veliniz, yarınız, yardımcınız ancak Allah, Celle Celaluhu sonra Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Namazlarını dost doğru kılan, zekatlarını taslaman veren, rükûlere eğilen, secde yapan, anlı secde edilen müminler, imanlı kullar, sizin yarınız ancak bunlar olur. E, o ne yapıyor? E, Müslümanlarla dostluk ilişkisi kesiyor, gavurlarla dost oluyor. Bak şimdi, yok sevgililer günü kutluyor, bilmem ne gecesi kutluyor. Ya sevgililer gün diye bir şey nereden çıktı ya? İnsan karı koca birbirini sever, aşık da olur, Allah'ın gelsin, aşklarını muhabbetlerini artırsın. Zaten her gün onların günü. Bu sevgililer papazların günü. Bir papaz valensin'e bilmem ne işte, karın ağrısı ben bilmiyorum onların isimlerini de doğru telaffuz da edemiyorum. E, o azizmiş, bilmem neymiş, bir papazın çıkarttığı bir şey bütün millet efendim reklamlar şunlar bunlar ya bırakın bu kafir adetlerini bırakın bu misyoner faaliyetlerine uymayı bu hristiyanların Hır modalarını geleneklerini göreneklerini ortaya koyaraktan efendim Noel babasını aldınız sevgilileri gününü aldınız bilmem neler gününü aldınız her tarafı kavur adetleriyle gelenek görenekleri dolduruyorsunuz ya müslüman memleketinde burası İslam alemi İslam memleketi bu diyar ya ne, iş ne işiniz var bu kadar kavurlarla dostluk Gerektiren efendim yavruların e, açtıkları yoldan yürümek. İşte bak, Melane buyuruyor benim bitiştirin dediğim şeyi keserler. Ben müminlerle dostluk alakasını kurun, İslam alemi tek vücut olun birleşin diyorum. Onlar ne yapıyorlar? Kafirlerle dostluk yapıyorlar, onlara uyuyorlar. E, müminlerle ilgi ilişkiyi kesiyorlar. Ondan sonra ben ne buyuruyorum? Kur'an'ın bütün hadlerine inanın, imanınızı bütün Kur'an'a vasledin. E, onlar ne yapıyorlar? Bazı ayetlere inanıyorlar, işine gelmeyen ayetleri, Kur'an'da olsa da bunun zamanı geçti diyorlar. Mevlana'ya emrediyor bitiştirme, bütün peygamberlerin arasına, hepsine imanı vasıt arasını birleştirin. Lâ nüferikü beyni hadim min rusûlî, âmene hepinizin bildiği, dinlediği değil mi? Bakı Resulü'nün son ayetlerinde, biz peygamberlerin arasında ayrım yapmayız. Tabii ki en üstünün Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama iman bakımından hepsine inanıyoruz biz. Amentübillahi bak Allah'a inandık ve melaketi melekleri ve bir kitapla ve rusulü bütün peygamberleri. Görüyor musun şimdi? E sen şimdi dersen ki ben e, İsa aleyhisselama inanırım Muhammed aleyhisselama inanmam. Hristiyanlar gibi kopardın çıktın. İpi kopardın. E dersen Musa aleyhisselama inanıyorum. İsa aleyhisselama Muhammed aleyhisselama inanmıyorum. Yine kopardın. Ama bizim gibi elhamdülillah Müslümanlar ne yapıyoruz? Bütün peygamberlere inanıyoruz. Allah'tan gelen bütün kitaplara inanıyoruz. İşte Mevla bunu istiyor kitaplara imanda, peygamberlere imanda husret ve irtibatı, birliği, bağlılığı keşmeyin. Ondan sonra cemaatlere gidin. Farz namazları cemaatlerle kılın, tek başınıza kılmayın. Ondan sonra. Bunlar hep eklenmesi emredilen şeyler. Şerli işleri bırakıp hangi işte hayır var? Salih amel var, dini ve dünyevi hayır var, menfaat var, onları efendim vasledin. Bunlar sizinle benim aramdaki husret İrtibat, sevgi ve muhabbet alakasını güçlendirir. Aksine işler yapmak Allah muhafaza, şerli şeylerle uğraşmak, emirlerini kırmak, yasaklarını yapmak, Allah ile kul arasındaki irtibatı keser. İşte fasıklar ne yaparlar? Mevla neyi? ekleyin buyurursa onu koparırlar. Gidin dediği yere gitmezler, gitmeyin dediği yere giderler, sevin dediğini sevmezler, sevmeyin dediğini severler. İşi tersine çevirmişler. Allah da onları cumartesiye çevirmiş. Tersine çevirmiş. Selman radıyallahu Allah ve ad-i şeriftene buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ zâhrel kavlû ve gâzenel amel Kıyamete yakın insanlar arasında Söz belirgin olacak. Amel gizli kalacak. Yani Anca konuşma Ayetler okunuyor, hadisler okunuyor, konferanslar, konuşmalar Nutuklar, merasimler Efendim söz bol. Mangalda kürek bırakan yok. Ama amel aradığın zaman da hani namaz, hani abdest konuş, konuş, konuş, namaz geçiyor, kalkıp kılan yok. E ne oluyor? Biz sadece konuşuruz. Ya bu kadar imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, namazdan, abdestten bahsediyoruz. E vakit geçiyor, namazı kılalım. Allah Allah. Böyle ne konferanslar, ne toplantılar var. Toplanır dağılırlar, namaz bile kılmazlar. E konu, konferansın konusu da namaz. E, bu ne olacak ya? Konuşma var, amel yok. Ve televetil elçunu ve tenakadatil kulub. Diller anlaşacak, kalpler... Birbirine nasıl düşecek. Diller anlaşıp kaynaşıyor. Lafa geldi merkez birbirine nasılsınız, iyi misiniz? Hacı efendi, hoca efendi. Birbirine hürmetler, izzetler. Efendim işini gördürmek için karşıya geçene kadar güzel geçinmeler, iyi görünmeler ama kalplerde sevgi, samimiyet namına bir şey yok. O ona düşman, o ona düşman. Herkes birbirine karşı kim taşıyacak? Akrabalık sahipleri birbirlerine nehe yakın olan insanlar akraba ilişkilerini kestikleri zaman Fe de delike lanehumlah işte o zaman tehlike Allah muhafaza ki Allah onlara lanet edecek rahmetinden cennetinden uzak edecek onları kalp kulaklarını sağır edecek ve kalp gözlerini kör edecek buyuruyor işte bunlar büyük fitneler fesatlar Allah muhafaza buyur Fasıkları tarif ediyor. Benim bitişlerin dediğim şeyleri keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Yol keserler, milleti dinden imandan çıkarırlar, İslam'la Kur'an'la alay ederler, namaz kılana engel olurlar, başını kapatana el, engel olurlar, oruç tutana mani olurlar. Efendim içkiyi teşvik ederler, kumarı teşvik ederler, fuhşu teşvik ederler, e, soyun sobun bozulmasına, neslin bozulmasına, bereketin kaçmasına, hastalıkların çoğalmasına sebebiyet verecek. Ne fitneler, ne fesatlar. İslam'a uymamak fesat. Ne kadar İslam'ı yaşarsan, Kur'an'a, hadise uyarsan o kadar salah, düzen gelir. Ne kadar dinden imandan uzaklaştınsa o kadar fitne fesat gelir. Maddi, manevi, hastalık, bela, illet, maraz yar. İşte bunlar fasıklar Allah'a buyuruyor. E ben bunlara Kur'an indirdim ama, vaazlar ettiriyorum ama, bunlar ondan hidayet almaz. Ben aynı ayetlerle beraber kimini hidayet ederim, kimini dalalete sevk ederim. Neden? Ben zorla bir şey yapmam ama adam fasıklık yapıyor. Söz bozuyor. Benim emrettiğim şeylerin tersini yapıyor. Ee, benim ekleyin buyurdum şeyleri kesip koparıyor ve benim dünyamda fesat çıkarıyor. Benim dinime karşı hareket yapıyor. Sarı Çizbeli Memedağa gibi efendim hürriyet var, istiklal var. Bana kim karışır diyerekten hiç benim onu yarattığımdan, yaşattığımdan, yönettiğimden habersizmiş gibi benim hükümlerim hiçe sayıyor. Fesat. İşte bunlar büyük zarar ve husrana uğrayanlardır. Buyuruyor ve bizleri böyle olmaktan sakın duruyor. Allah Teala iki cihanda da maddi ve manevi huslanlardan, zararlardan, ziyanlardan muhafaza buyurup burada zemmedilen fasıklar sınıfından olmaktan muhafaza buyursun ve bunun aksine sözde duranlardan Allah Teala'nın vasfını emrettiği şeyleri ihsal edenlerden ve yeryüzünde ıslaha çalışanlardan işte siz bu kanalı dinlemekle bu dersleri dinlemekle insanlara telefon ederek mesaj çekerek haber vererek gelin dinleyin bak şu saatte şu sohbet var ayet okunuyor hadis okunuyor ey Allah'ın kulları bizi Allah yarattı yaşatıyor Allah'ın dini kitabı var Allah'ın kitabı kelamı aramızda duruyor. Bak o kelamın manaları anlatılıyor. Gelin dinleyin diyerekten ıslah yapıyorsunuz. Allah ıslahınızı artırsın. Allah tesirini artırsın. Allah Teala sizlerin bereketiyle, dinleyenlerin bereketiyle bütün e, kullarını Rabbim Tebarek ve Teala bu zemmedilen sıfatlardan kurtarıp aksine meth edilen sıfatlara sahip eylesin diye dua ediyoruz. Ve ahiru da'vana anil hamdü rabbil alemin diyerek hamdü senalarla hitama erdiriyoruz. El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mah.